...kemanı 1937-38'e kadar çaldım... ...1924'ten... Evet. ...sonra Devlet Konservatuarı... ...kuruldu... ...opera bölümü, tiyatro bölümü kuruldu... ...o zaman da... Opera, ...operaya geçmem... ...yine tekrar sese döndü iş... Evet. ...operaya geçmem teklif edildi... ...kabul ettim... ...37-38'lerde kemanı bıraktım... ...ses kodlarına keman tazik ediyor diye... ...az çalışmam önerildi... ...şan hocası tarafından... Evet. ...e zaten kemanda... ...az çalışılmaz yani... Evet. ...çalışıldığı zaman... ...tam çalışmak gerekir... E, ...yol da değişmişti... karşımızda da değişmişti... ...tamamen bıraktım ve tekrar sese döndüm... ...1935-36'da... ...müzik öğretmen okulunu bitirdim... ...böyle keman, enstrümanım keman olarak... ...sonra... ...opera bölümüne girdim, 1942'de de opera bölümünü bitirdim. Evet. 1952'ye kadar devlet operasındaydım, fakat bu arada... ...türkülerle de uğraşıyordum, konserler veriyordum radyoda, dışarıda. 1952'de... Bazı siyasi düşüncelerimiz biraz sakıncalı görüldü sanıyorum. Evet. Ondan dolayı operadan ayrılmak zorunda kaldım. Evet. Ondan sonra büs bütün türkülere verdim çalışmalarımı. İşte bir kısmını sanıyorum hatırlarsınız. İşte konserler ve plaklar halinde bu çalışmam sürüyor. Evet. Saza ne zaman başladınız? Saza 1940'larda başladı. Enstrümanın, çalgının eşliği olmadan evet. bazı türkülerin eksik kaldığının farkına vardı. Evet. Ondan dolayı sazı, kendi çalgısı olan sazı da öğrenme gereğini evet. duydum. Dünyaya gel insan başlasın, Tanrı'yı bul korku başlasın. Ağlık beylik bir bir başlasın, bin yıl, on bin yıl, bunca emek bunca yıl, ne bitirsin Süleyman başlasın. Sen ki dünyayı cennete çevirdin, dünyaya hükmün başlasın. Merhaba sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bu haftada birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında Barış Demirel, hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Programa Ruhi Sun'un 1977 yılında Londra'da BBC'ye verdiği bir röportajdan bir kayıtla başladık. Aramızdan ayrılışının 34. yıl dönümünde Ruhi Su her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinliklerle anılacak. Anla etkinlikleri öncesinde bugün stüdyoda bir konuğum var. Ruhi Su'nun oğlu sevgili Ilgın Ruhi Su ile bugün birlikteyiz. Hoş geldin Ilgın. Merhaba. Ruhisu 1985 yılında hayata veda etmeden kısa bir süre önce 1984 yılında Zeynep Oral'a verdiği söyleşide ''Anamı babamı hiç tanıyamadım. Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bıraktığı çocuklardanım. Öksüz olduğumu çok kimseye söyleyemedim. Toplumumuzda hala bir aşiret anlayışı var. İlk iş kimlerdensiniz?'' derler. Yani kendini yetiştirmiş olmanın önemi hala anlaşılamadı diyordu. Milliyet Sanat Dergisi'nde yayınlanan yazının devamında Zeynep Oral bu sözleri şöyle yorumluyordu. Ermeni bir ana babadan doğmuş. Ermeniliği de, zavallı anası babası da 1915'te Van'da kırılmış, toprak altına girmiş. Bir nüfus memurunun deftere işlediği Abdullah ve Huri adlarını ana baba bilmiş... Yetimhanelerde büyümüş, garip, güzel sesli Mehmet Su'nun hayatının itirafı, artık bir gözünün mezara baktığı zamanlarda nihayet söyleyip rahatladığı diye yorumluyordu. Ruhisu Anadolu'da doğmuş ve hangi milleten olduğunun bizim gibiler için pek de önemi yok aslında ama bu Su hocamızın yaşadığı gerçeklerdi. Hayata yaşıtlarından daha zor koşullarda başladı ve yaşamı da hep benzer zorluklarla mücadeleyle geçti. Ee, ne diyebiliriz bu konuda Ilgın Bir sürü şey söyleniyor. Yani senden dinleyelim. Evet. <gülüyor> Birebir bir tanığısın evet. Ruhi amcanın yaşamının. Evet. Ee, aslında son tanıyım. Yani, evet değil mi? <gülüyor> yani Gerçekten. Çünkü ben doğduğum zaman babam 50 yaşında. Değil mi? Yani neredeyse. Ee, babam Van doğumdu. Ee, o zamanki kayıtlara göre 1912. Hmm. Doğum günü belli değil değil mi? Hayır, Hangi hayır. Annemin de belli değil. O çok Siz sonra e, günler yazılıyor. Yani kayıtlara, nüfuslara, hmm. o zaman gün yazılmıyor. Anladım. Yani hala da vardır bir Temmuz, bir ne falan hmm. diye böyle bir şey vardır yani. Bunun dışında e, babam Van'ı e, hatırlamıyor. Bir tek hatırladığı bir şey var. E, duvarın dibindeydim. Açtım. E, konuşulanı anlamıyordum. Ve askerler beni alıp bir atın terkisine koydular ve götürdüler. O askerlerden bir tanesini babamı evlat ediniyor. Hmm. E, Adanalı o ismini de bilmiyor. Emmi diyor. Hı hı. Çok küçük. O zaman. Belli ki Türkçe bilmiyor babam. Hı. E, Adanalı bu aile. Hı hı. E, ve o zaman Adana e, çok büyük yer değil. Yani e, Kayalıbağ, e, Ulu Cami tarafında oturuyorlar. Fakat o zaman Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi e, şey var. E, Fransız İşgali, hı hı. bütün Adanalılar bilir, kaç kaç derler. Hı, torosları mı? T toroslara e, halkın yarısı kaçıyor. Ve o dağlarda yaşıyorlar yani sürekli obalarda. Orada dünyanın sıkıntılarını çekiyorlar. Ve onların hepsini e, göre göre uzun uzun babam anlatmıştı. Fakat döndükleri zaman aile çok yoksul. Herkes çok yoksul zaten. Hı -hı. E, aile bakamayacağını anlayınca daha doğrusu konu komşu e, bir araya gelip e, o zaman e, Fransızların kurduğu sonra da terk ettiği daha sonra da sanıyorum e, Kazım Karabekir'in kurduğu okullardan bir tanesi. Hı -hı. Öksüzler Yurdu. Yani eski adı Darül Eytam. devlet Eytam. Oraya yerleştiriliyor. Hı hı. Ve babama Mehmet ismi konuyor. Hı hı. Aşağı yukarı oradaki herkesin adı Mehmet. Hı hı. Hepsinin adı Abdullah. Hı hı. Hepsinin annesinin adı da Hürü Yani Huri hı hı. demek. Peki Ruhisu adını nasıl alıyor abi? Daha sonraki yıllarda değil o, mi? O çok Bu, sonra. E, o dönemde okurken... E, İlkokulu şeyi Öksüzler Yurdu sayesinde okuyor. Hı hı. Fakat o dönem Recep Peker e, Başbakan hı hı. bir emriyle e, bütün öksüz Adana Öksüz Yurtlular hı hı. ki demek ki bir, e, birkaç tane var bunlardan hı hı. E, Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne yollanacaktır. Bugün hala o bina mevcut yıllarca adliye olarak kullanıldığı. Eski e, askeri lise. Hı. Oraya babam ilk defa hayatında e, İstanbul'u o zaman görüyor. Yani Haliş'ten denize girilirdi diyor. E, orada soruyorlar. E, isminiz de işte Mehmet. Senin adın Ökkeş. Hı hı. Ali Merdan. Hı. İşte Ali Şimdi adamın isimleri Adana'da verilen isimler Bunlar aşağı yukarı. Hmm. Fakat bu isimlerle İstanbul'da dolaşılmaz diyor oradaki subaylar. Hmm. İsimlerinizi değiştirmeniz lazım. Kibar isimler almanız hmm. lazım. Ruhi is ismini orada veriyorlar yani hmm. asgiri. Ee, Cumali Ali Ulvi oluyor. Anladım evet. Yani herkesin ismi değiştiriliyor. Hmm. Daha soyadı kanunu falan öyle şeyler yok. Hmm. Bir de Ruhisu'nun türkülerle ilişkisini e, soracağım ama istersen önce şu BBC'deki kaydın ikinci bölümünü dinleyelim. Sonra Aynen. yine Aynen. konuşmaya Aynen. devam edelim. Türkülerde ki çalışmam da işte üç yönde adeta gelişti. Birincisi adeta bir birikim çağı. Evet. Yani halk ozanlarında da olduğu gibi halkın şimdiye kadar ortaya koyduğu türküleri öğrenmek, söylemekle geçti. Bu daha çok bir derleme çalışması. Derleme çalışması, birikim, türküleri öğrenmek dönemi oldu. Ondan sonra e, ozanların, geçmiş ozanların ya da çağdaş ozanların sözlerini, şiirlerini söyleme gereğini duydum. Pir Sultan'dan Nazım'a kadar mesela. Evet. E, Pir Sultan'ın güzel bir sözüne rastlıyorsun. Onunla uygun bir ezgi yok. Evet. ...ya da Nazım'ın bir şiirini... ...bir müzik eşliğinde söylemek istiyorsunuz. Bu gerekler içinde... ...işte... O, ...bütün bu geçmiş ozanlarla... ...çağdaş ozanların sözlerini... E, ...ya... ...mevcut ezgilere uyuyorsa... ...birisiyle söylemek... ...ya da onlar için yeni bir ezgi... ...yeni bir müzik düşünerek... ...yeni bir müzik eşliğinde söylemeyi düşündüğüm... ...böyle geçti. Bu da çalışmanızın ikinci bölümünü bölümü oldu oluşturdu. Bir de kendi sözlerim oldu. Tıpkı e, tabir yerinde ise okumam, yazmam, müzik eğitimim olduğu halde bir, bir çağdaş halk ozana şeyindeyim adeta. Evet. Görünümündeyim. Evet. Elimde sazım var fakat eğitim görmüşüm halkın izlediği yolu izliyorum. Gerçi kendime has bir takım yorumlar getiriyorum. Yeni şeyler getiriyorum ama işte bir çağdaş halk ozanı içinde çalışıyorum. Evet. Kendi sözlerimi de bazen müziklendiriyorum. Bunu da halk ozanlarının %99 yaptığı gibi eee adeta ortanın malı olan eski kalıpları, bu türkü evet. kalıpları. Halkın kendisi de yapar, bunu halk bozanları da yapar. Yeni bir olay karşısında düşündüklerini söyleyeceği zaman, müzikle söyleyeceği zaman bu mevcut eski kalıplarından birine bağlayarak söyledi. Evet. Bu da üçüncü grup. Evet, ben de grup. ya öyle yaptım ya da o sözlerim için yeni bir eski düşündüm. Evet. Böylece çalışmaya sürüp gidiyor. Bu üç ayrı yönlü çalışma içinde size en çok doyuranı hangisi oluyor? Tabii en çok doyuranı çağımızın sorunları içerisinde yaptığım gerek ozanlarımızdan, gerek kendimizden ya da bu sorunlara uygun halkın kendi türkülerinden oluşturduğum programlar daha doyurucu. Bizzat yaptıklarımız beni beni yar beni beni beni dost beni beni beni, may, beni, beni. İlle dostum, yareler, beni ağaç beni, demiş ki Baltaya Sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapın benden Bak şu ağacın bilincine sen Ölen ben, öldüren benden. Bunca analar ağlayıp durur da akıp gider gelinciklerden. Kör müdür, sağar mıdır bu urmak? Ölen ben, öldüren benden. Her yerde böyle olmuş bu. Önce dağa, taşa, ağaca söyletmiş halk. Sonunda sabahın bir yerinden uyanıp kalkmış ayağa ırmak. Ölen ben, öldüren benden. Ruhi Suyu 1977 yılında Londra'da BBC radyosuna verdiği bir söyleşide dinledik ve ardından kendi yazdığı bir şiiri kendi sesinden dinledik. E, Ruhi Su, türkü söylemek benim için bir aşk halidir. En güzel aşklarımı türkü söylerken yaşadım. Ne onlar beni aldattı ne de ben onları. Türkü söyledikçe yeşeriyor, çiçekleniyorum diyordu bir söyleşide. E, az önce Ruhi türkülerle e, yolculuğundan bahsettik ama sanıyorum çocukken de türkü söyletirlermiş Ruhi evet. hocamıza, değil mi? Evet. Biraz o dönemden bahsedebilir miyiz? Evet. E, e, Adana'da, Toroslar'da. Ee, yani türkü e, babam hayatından hiç yok olmadı. Yani başından beri var. Aslında e, saza e, 42'de başladım, 47'de başladım falan diyor ama... Yani saz var onun hayatında hmm. sürekli çalıyor. E, keman sonradan... ...geliyor ona... ...fakat... E, ...ses tellerine baskı yaptığı için... ...Alman ho hocası... ...işte Profesör Hay e, ...sesinize baskı yapıyor... ...bunu e, kaldırıyoruz... ...diyor yani... ...ya ya o ya o... ...yani o problem oluyor... E, ...türkü hayatı boyunca her zaman var... ...ve... E, ...hayatı boyunca da... ...türkü söylüyor... Türk'ü değerliyor ve ezber edebiliyor. Yani, Değerlemeciliğinde konuşacağız. De, evet. Hı hı. Yani konservatörlere girdiği zaman Türk'ü bilen başka kimse yok. Yani hı hı. tek <gülüyor> Evet fikir. <gülüyor> evet. Yani. Peki bu İstanbul'daki müzik eğitiminden devam edersek İstanbul'a İstanbul geliyor hani Recep Peker'in bildirgesiyle. Ha, bu sonra Ankara, askeri eğitim. Askeri eğitim. Bu yani asker olmak üzere. Sonra Ankara'ya kaçıyor değil mi? Bir, bir trene atlayıp. Evet. Bu öyle bir hikaye de. Şimdi bu aslında çok uzun bir hikaye. Uzun, evet. yani, Programa sığmayacak kadar gerçekten Evet çok uzun iyi, bir hikaye. Ben kısa söyleyeyim. Yani öksüzler yurtlar, or, or, öksüz yurtlular oraya girdikleri zaman e, oradaki diğer öksüz yurtlularla dayanışma haline geçiyorlar. İşte e, babam asker olmak istemiyor ve duymuş müzikle uğraşıyor ve keman çalıyor o sırada. Ve kemanı var. Keman kendisinin değil arkadaşı İsmail'in. Eee Şey yapıyor, yani e, birden o okul komutanı geliyor, e, tam böyle arkadaşlarına keman çağırıyor, kemanını alıyor, kırıyor, parçalıyor. O babam için yıkım oluyor çünkü zaten keman kendisinin değil. E, karar veriyor, yani ben e, burada okumak istemiyorum. Ankara'ya müzik öğretmen okulu yapılıyormuş, ben oraya gideceğim ...tamam diyorlar çocuklar... ...arında para topluyorlar... ...ve e, okuldan firar ediyor... ...askeri okuldan... E, ...ve... ...uzun süren... ...o zamanki tren yolculuğu neredeyse iki gün falan... ...Ankara'ya... ...fakat orada yakalanıyor baba... ...yakalanıyor... E, ...bir gün hapiste tutuyorlar... ...niye kaçtın... ...müzik öğretmen okuluna girmek için... ...anlamıyorlar... <gülüyor> Çık Kimse böyle bunun hmm. için kaçmamış İnanılmaz. Tekrar mevcutlu olarak Yani bir askerle İstanbul'a İstanbul yollanıyor Giderken arkadaşlarına hatta ayva alıyor Kalan parasıyla Öyle tekrar başvuruyor Bu sefer arkadaşları ne yaparız ne ederiz Falan diyorlar Sen bundan sonra tekrar revire çık Askeri doktorlara kendini göster Ve çürüye çık o da askeri doktora kendini gösteriyor. İşte göz muayenesinde bütün harfleri diziyorlar karşısına. Hepsini yanlış okuyor. Fakat babam öksüz olduğu için acayip sağlam raporu veriyor. <gülüyor> sonra, sonra durumu anlatıyor. Bir askeri doktor kulak hüzniyesi yetersizdir. Yani neredeyse hı. sağırdır. Hı. Adında, e, bu asker olamaz. Deyince tekrar atlayıp gidiyor. Fakat şanssızlık bu. E, tekrar Ankara'ya gittiğinde okulumuza es, e, ek bir bina yapılacağı için öğrenci alamıyoruz. Dönüyor gidiyor. Bir şekilde beş parasız olarak Adana'ya Öküzler Yurdu'na geri dönüyor. Hı hı hı. Neden sonra Kula giriyor. Ankara'ya Ankara giriyor. Evet. Peki opera yıllarından da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Ben Ankara operasında sanatçılık yapıyor. Birçok operada başrol oynuyor. Evet. O evet. sırada Hasan Oğlan da ders veriyor bildiğim kadarıyla. Evet. Yani operaya girdiği yıllarda babam zaten müzik öğretmeni. Yani müzik öğretmeni olarak çeşitli illerde çalışıyor. Balıkesir'de çalışıyor. Konya'da evet. çalışıyor. Ee, orada ilk, ilk evliliğini yapıyor. Yani evet. evlendiriliyor daha doğrusu. Evet. Oradan bilmem bir abim var. Hı hı. Ee, tekrar e, şey başladığı zaman bir kere yaşça kendi yaşıtlarından, devre arkadaşlarından yaşça büyük. Hı hı bir de müzik eğitimi o almış birisi olarak geliyor. Hı -hı. Ve klasik şey eğitimde ve bariton, bas bariton olarak Hı -hı. tek kişi operaya başlıyor. başlıyor. Karla Bert e, kurduğu, e, o zaman bütün oyunları şeyleri Karla Bert sahneye koyuyor. Yani Hı -hı. E, o zaman tek müdürlük opera, bali ...ve yeni kurulmuş zaten... ...devlet tiyatrosu falan... Hı -hı. devlet ...riyaseti cumhur... Hı -hı. ...o zaman adıyla... ...hatta ilk göreve başladığı zaman... ...neredeyse öğrenci o zaman... ...riyaseti cumhur yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası... Hı -hı. E, ...orada kemancı olarak başlıyor... Hı -hı. ...yani e, hocasının karşı çıkmasına rağmen... Hı -hı. ...kemancı olarak çalışıyor... ...onun arkasından... ...e... Operadaki rollerine başlıyor. Hı hı. Asistanlık dönemi başlıyor. Ahmet hı hı. Adnan Saygun'un ilk asistanı babam hı hı. benim. Ee, i̇lk... ilk e, bütün Carl e, sahneye koyduğu operaların hepsinde babam oynuyor. İlk oynadığı opera Bastien Bastien Mozart'ın bir masal yani hı hı. E, onun da ilk operası. İlk onunla başlıyor. Ondan sonra satılmış nişanlı, Laboren Fidelio. Fidel. Fidelio'da en uzun oynadığı. Yani hatta hı hı. Rocco babadır lakabı. Konser otu vardı. Yine o yıllarda radyo programı yapıyor bildiğim kadarıyla. O da daha sonra yani bariton, Askerliğinden sonra hı hı. olması lazım onun. Hı hı hı hı. hı. Peki bu şeyde hı. korolar da kuruyor tabii bu dönem Ankara'da hatta Sıdika Suyla da tanışması Ankara. Çok, onlar çok daha sonra. 1950'lere doğru. Değil evet mi? evet. Hı -hı. Biraz tabii. o dönemden bahsedebilir miyiz? Yani Sıdika i̇şte tanışma dönemleri. Sıdika Suyla tanışma dönemi e, benim dayım ben o büyük dayım ben onu tanımadım. Uzraat mühendisiydi. E, O ...babamın arkadaşı... ...tanışması aslında öyle oluyor... Ee, ...Ankara'da Sıhye'de... ...Opera orada... ...karşıda da Dil Tarihi Fakültesi var... Dil ee, ...Ve... ...oraya gidip geliyorlar sürekli... ...karşılıklı... Ee, ...yeni kurulmuş bir üniversite... Ee, ...ve Ankara için çok önemli... ...o zaman Ankara toplasanız... ...10-15 bin kişilik bir yer yani... Orada işte bir mül mülkiye var, bir e, dil tarih var, bir bunlar var. Yani orada e, koro oluşturalım. O, orada evet e, annem de e, tanışıyorlar. tanışıyorlar. Hatta radyo programını dinlerlermiş evde. Evet. Yani sesiyle evet. önce tanışmış. Evet. Ömcanın, evet. teyze. Peki bu TKP üyeliği ve tutuklanma dönemi geliyor sonra sanıyorum değil mi 1950? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi benim annemle babam da TKP üyesidir. Hı hı. Ee, TKP üyeliği babamın çok eskidir. Yani 34'lü yıllardan itibaren başlıyor. Hı. Yani daha konser, ota, müzik öğretmen okulundan Okulda başlıyor. Iki. Yani İşte o zamanki yakın arkadaşlar Hasan İzzet'in Dinamo, Mehmet Abuzer, benim dayım onlar eski TKP üyelikler o zaman başlıyor. Hatta ilk gözaltına alınması da okulda bir o zaman risale deniyor. Bir broşürü dağıtmak yüzündendir. İlk bir aya yakın içeride yatıyor ama tekrar görevine devam ediyor öğretmenlik görevine. Radyodaki görevine son veriliyor sanıyorum bu dönemde. O çok sonra o 1944'te oluyor. Peki sürgün yılları yani tutuklanıyor İstanbul'a gönderiliyorlar şimdi bunu ben açıklayayım ben size hmm. ee, sürgün yılları yani annem de babam da Ankara'da tut tutuklanmış insanlar hmm. ama babam yakalanmıyor hmm. bir şekilde e, kapıyı açmıyor ve bir arka kapıdan çıkıyor ve o zaman daha uçak yeni uçağa atlayıp o devirde de film müzikleri yapıyor babam. Hmm. İpek filmi. Hmm. O, oradan diyor ücretimi almaya gidiyorum. O kadar da almıyor. Mehmet Ali Aybar ve e, Rasih Nuri ileri babamı kaçırmaya karar veriyorlar. Ve bu Nazım'ın e, kaçırılma, kaçma <gülüyor> zamanına denk geliyor. <gülüyor> Fakat o aradaki şeyi bilmiyoruz. Yani aralarında nasıl bir... Çünkü babam Ank Ankara'ya tekrar dönüyor. Operaya geliyor. Kulisten kendi eşyalarını alırken kuliste tutuklanıyor babam. İstanbul'a getiriliyor. Evet. Sonra Sıdık su sanıyorum değil mi? Onlar evet. aradan tutuklanıyor. Sansaryen Han'da kalıyorlar uzun zaman ikisi Evet. evet. Sansaryen Han'ın da işte o zamanki birinci şube. Yani siyasi şube. o ...orada kalıyorlar. Hatta cezaevinde evlendiklerini biliyoruz. Evet. Sonra sürgün ee, yılları, uzun yıllar. Evet. Biraz o sürgün döneminden de bahsedebilir miyiz? Sürgün... ...şimdi annem daha önce çıkıyor. Fakat... ...babamın uzuyor. Ve daha sonra... ...hapisten çıktığı zaman... ...bir ya da iki sene... ...bir sürgün cezası var... O Konya'nın Çumra, oraya yollanıyorlar. Fakat Çumra'nın insanlarını unutamazdı babam. Çok iyi davranmışlar. Yani hmm. çok... ee, Çumra o zaman küçücük bir yer yani ve o zaman herkesin de radyo yok. Ee, şeyde insanlar parkta, Çumra'nın bir parkında hmm. oturup radyo dinliyorlar megafondan. O yakın zamana kadar da vardı öyle bir adet. Ben hı. küçükken hatırlıyorum. Yani küçük yerlerde haberleri. babamda otururdu haber dinlerdi. Oradan insanlar hı hı. ve oranın e, savcısı, belli ki sürgün bir savcıyı. Daha sonra oğlu Haluk'la biz arkadaş olduk. Hı hı. Büyük bir tesadüf eseri. Hı hı. Ve e, şeye merak etmeyin bu günler geçer falan diye. Babam da diyor ki yani e, tamam burada kalalım Sıdıka. Yani zaten evlendik falan. Daha, olur mu Ruhi sen şimdi ko koskoca sanatçısın falan. Şimdi bu ceza bitecek. Fakat ceza aslında bitmiyor. Yani Ankara'ya döndükleri zaman Ankara e, Emniyet Gözetimi diye bir şey var. Hı hı, yani her gün kutlu e, oturuyorlar bir içinde karlarında. ortasında. Evet. Timbiz Kut'ta yani oraya sürgüne gidiyorlar. Hı hı. Ev bulamıyorlar. Orada bir kulübede. Hı hı, evet. Bir, bir işte, inşaat kulübesinde kalıyorlar. Her gün imza vermeye gidip dönerlermiş. Evet. Şeylerin hı hı. o inşaat da gidip dönüyorlar. Biraz dolaşıyorlar. Hı hı. Şeyde. Ve arkasından da tekrar dönüyorlar. Hı hı. Sonra İstanbul dönemi başlıyor değil mi? Önce İstanbul'da Rüyü amca geliyor İstanbul'a. Sonra sizler geliyorsunuz. Burhan Arpat o zamanki gazeteci ve şey, babamın da eski arkadaşı. Önce ona geliyor. Burhan diyor ki, sen İstanbul'da yaşamalısın. Şimdi sen burada otur. Onların evleri hala, bu Esentepe'de falan sanıyorum duruyor. Yani orada kalıyor ve orada babamla ilişki kuruyorlar tekrar film müzikleri yapıyor şey oluyor. Derken Karacoğlan'ın Kara Sevda'sı filmi. Atıf Yılmaz'ın Yılmaz hmm. o üç ay süren zorlu bir çalışma. O dönem içerisinde ve o filmin ekibi de ilginçtir. Yani yönetmen Atıf Yılmaz, senaryo Yaşar Kemal. Ee, müzikler ruhusu. A Ar Direktör Duygu Sağaroğlu, birinci asistan reji asistanı Halit Refik, ikinci asistan Yılmaz Güney. Yani e, Mikel Rafaelian e, görüntü yönetmeni, Çetin Gürtop, birinci asistan Paşa Gündoğdu, ikinci asistan İnanılmaz. falan. Yani ekip bayağı bir şey. Hı hı. Daha sonra Yeşilçam'ın yıldızları bunlar yani. Hı. Sonra İstanbul'da bu imece kuruluyor değil mi Ruhi amcanın plakları? Daha plak çok larını, sonra 60'tan 60. 64'te kuruluyor. Hı hı. Yani bari kimse basmak istemiyor babamın şeyleri. Basıldıktan sonra da elden dağıtılıyor. Kimse dağıtmak istemiyor. Sıdık'a teyze anlatırdı. Yani bir plak yapmazdan önce Ruhi amca toplarmış dostlarını evet. evde. Evet. Önce bir geçermiş türküleri. Evet. Şimdi evet. o dönemden bir türkü dinleyelim mi? Tabii. Giydim çarıklarımı türküsünü. Evet. Sonra evet. yine muhabbete devam edelim. Tamam. Gide yolum geçti gitti Toplantılarında kayda alınmış bir türkü dinledik. Hatta Türken Saylı'nın da sesi varmış bu türküde. Sen şahit oldun o evet ev toplantı. Evet. Biraz söz edebilir misin Bu ev toplantıları genellikle bizim evde de oluyordu. Daha çok Pazartesi günleri sabahatin iyi bol evinde oluyordu. Hı -hı. Orada aklınıza gelecek her türlü Hı -hı. yazar, çizer, sanatçı, ressam o döneme ait herkes oradaydı yani. Türken Hanım da oradaydı. Türkan Saylan. Sayın. İşte Özden Hanım vardı. Hüseyin nereden belki. Değil mi? Hüseyin nereden? Mi? Gençleriydi onların. Hı hı hı. Kayıtları kimler yapıyordu abi? Daha sonra bu Ruhi Su Vakfı'nda basmıştınız siz o albümlerin evet, bazılarını. Evet. Ziya Bey yapardı. Bertan Orhan yapardı. Bertan Aran rahmetli. Hı hı. Hı hı. Peki Sümeyra Çakırla tanışmaları ve Dostlar Korosu'ndan da kısaca söz edebilir misin abi? O dönemi de sen çok yakından yaşadın. O 1975 e, Dostlar Tiyatrosu'nda e, Genco Erkal, Mehmet Akan e, şey yaptılar. Yani önce e, dediler ki yani bir e, ki onlar çok yoğun çalışan bir tiyatroydu. Yani hı hı. haftada üç oyun birden oynarlardı. Hatta günde üç oyun oynadıkları olurdu. Neredeydi o zaman? Ümit tiyatrosunda. Şişli'de. Şişli'de. Ee, orada yapılıyordu. Orada hazırlandı Böyle bir şey düşünüldü zaten. Hı hı. Ee, bir dans grubu kuralım. Bu semahları tanıtalım. ...diğer oyunları tanıtalım... ...ve bu böylece ekipler kuralım. Bunun başında Mehmet Akam vardı. Bir de Koro kuralım. Bunun başında da Babam... Hı hı. ...vardı. Ve böyle kuruldu hı hı. ...Koro. Bu yıl 44. yılında... ruhsuz Dostlar Korosu aslında... ...bir rekor değil mi abi? Hani bizden daha eski kim var... ...diye bakıyorum. Sayat Nova Korosu... ...bir iki evet. yıl daha bizden önce kurulmuş. Onlar da hala müzik yapıyorlar. Evet. Bu anlamda evet, da çok evet. önemli bence... Ee, peki Sümera ile çalışmaları nasıl sürdü? Ne kadar Sü zaman sürdü? Albümlerde kayıtlar yaptılar sanıyorum değil mi ilk? Sümera yani. Koro öncesinde tanışıyorlardı ve Sümera bir sopranoydu, hmm. lirik sopranoydu, hmm. hmm. Yani e, ve mimardır aslında hmm. Sümera hmm. Hasan'da, Hasan da, kocası Hasan'da. Hmm. E, onlarla tanıştılar, bunların bir içeresi ve öyle başladı. Babam. Hmm. Ee, o onun sesini elemeye başladı yani hı hı. resmen hı hı. yani biraz yoğurmaya ve elemeye hı hı. başladı yani bu şeylerin deyim ben deyimim değil yani hı hı. bu konservatuvar hocaların hı hı. deyimidir ee, ve e, babamla çalışma koro öncesinden başladı hı hı. ve koro ile devam etti. Hı hı. İstersen koruya geçmeden Sümeyra'yla Ruhi Sun'un 1976'da Dostlar Tiyatrosu'nda verdikleri konserden bir türkü dinleyelim mi? Tabii. Dam üstünde çul serer. Tabii. Şimdi bize bırakın, bize bırakın. Şimdi size bir güzel küçük çerez gibi bir güzel türkü söyleyelim. <gülüyor> Dam Üstünde Çul Serer Dam Üstünde Çul Serer Lollu Dayar, dayar. Lol, lol, lol. Bilmem Bu Kimi Sever Alelim Ol ne ben oğlum Bilmem Ulan bu kümü sever ol ne lümnen dide kümuben nen Yerin ya meynar dayar Meyde yar Loy, loy, loy Sabahtan öldü Sevgili dostlar Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün konuğum Ilgın Ruhi Su. Ee, peki Dostlar Korosu'nun kuruluşundan da söz edebilir miyiz abi? Sümeyra hocamızın işte öğrenci e, talebe ilişkisi vardı. Sonra Koro nasıl kuruldu? Koro e, yani o sırada ben lisedeydim zaten. <gülüyor> koronun ilk elemanları da benden yaşça falan çok büyüktür. Hı hı. Ee, işte, e, sınavla. Sınav yapıldı. Yaptı. Hı hı. Yani o sınavlarda falan ben yoktum. Ee, ona göre seçme yaptı ve yerleştirme yaptı. Hı hı. Ee, ve ondan sonra başladılar. Yani türkülere yani türkü değişimlerine. Türkü değişi olan müziklerin ön plana çıkarılmasına hı hı. önem verdi Ruhusu. Küçük iki ses denemeler yaptı tabii, belki dediğim hani tabii. bugünkü koronun temellerini o günden attı. Evet, evet. Bir de hocanın derlemeci tarafı vardı. Yani hı hı. sadece yorumcu değildi. Anadolu'yu dolaştı, derlemeler yaptı. O dönemden de kısaca bahsedebilir miyiz? Yani babamın derlemeci dönemi çok eskilere dayanıyor. Yani e, ta öğretmenliğinden, öğretmenliğinden başlayan bir şey. Konservatörde öğrenciyken yani son sınıflardayken diğer e, Büyük Mustafa'nın işte Saygun'un iken şey Uluy Cemen. Türk e, Beşleri. Türk Beşleri'nin e, Anadolu'ya Pertenali Boratav ve babam gidiyorlar yani. Sabahattin Eyvolda sanıyorum. O zaman o, zaman o Zaman yapmış. zaman yani o her zaman değil. Kayıt. Sabah Sabahattin Ali gidiyor. Hmm. Ha Sabahattin Ali. Sabahattin Peki Ali nasıl gidiyor? kayıt yapmışlar o dönem kayıt. Elle yapılmıştır. Nasıl yani? Yani e, türkü söyleniyor, konuşuluyor, sohbet ediliyor. Sürekli kurşun kalemle özellikle. Hmm. Pertanel Ali Boratav notlar Not halinde hızlı hızlı yazarak. Bütün bunları alıyor sadece türkü değil tabii bu yani öyküler masallar hı hı. halka ait söyleşiler ne varsa hepsini hı hı. E, kurşun kalemle alıyor türküler şeyinde de babam kurşun Nota kalemle ya, e, notaya İnanın evet alıyor yani o zaman teyip yok hiçbir şey yok yani teknik aksam yok. Hı -hı. Evet. Hatta bu son derlediği Türk'ü Develioğlu'nun bir hikayesi var değil mi abi? Gidiyor sonra oradan işte polis bir an önce uzaklaştığı evet, dönüyor o, geliyor. O e, o baya yani yani neredeyse doğup büyüdüğü bildiği Kadirli'den Kadirli. E, hatta Kadirli Kaymakamlığı'nın falan olduğu yerde Hı -hı. o tanınmış bir takım o bölgenin aydınlar aileleri Hı -hı. daha Hı -hı. doğrusu böyle birlikte bir yemek yerken birdenbire şey kaymakam yemek sırasında hmm. diyor ki Ruhi Bey'e söyleyin hmm. bir an önce buradan toparlansın hmm. gitsin. Hmm. Develioğlu nu çalışır Dadaloğlu çalışırken oluyor. Hı hmm. hı hmm. evet, evet yani. Bu işte Develioğlu herhalde son derlediği türkü müydü? Öyle hatırlıyorum. Yani, yani son en son mu onu ben bilemiyorum açıkçası. Sonra Hüseyin Tutkun çok seslendirmesini evet, yaptı ve koro evet. seslendirmişti. Evet. Şimdi bu kaydı dinleyelim mi Develioğlu türküsünü? Tabii. Tabii. Ruhi Dostlar Korosu'nun 2005 yılında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde disk için yaptığı bir konserden kayıt Develioğlu çok seslendirme Hüseyin Tutkun'a ait solist Şule Kocaman Saraç. Day of March. Ruhi Amca'nın yurt dışı konserlerinden söz edebilir miyiz? Ben evet. 81'deki Avustralya konserini biliyorum kayıtlarını son dinledim o. o son en son konser evet. daha önceleri en çok Almanya'da Almanya oldu yani Londra daha... oldu Paris oldu hmm. Hollanda oldu ee, Ale MacShenly var Bulgaristan orada oldu ee, İsveç Oldu Stockholm. Stockholm'da oldu yani hatta onda o konserde Zülfü de var yani. Zülfü yani evet o kaydı dinledim. Evet. Bu Avustralya'ya 2012'de hocamızın 100. doğum yıl dönümü kutlamalarında gitmiştiniz Karabey Aydoğan'la Evet. Ee, yıllar sonra. Seneler sonra çok... gittik. Güzel bir ziyaret olmuştu değil mi? Evet, evet, evet. Peki şimdi o zaman 1981'deki Avustralya konserinden bir kayıt dinleyelim mi? Tabii. Hocamız söylüyor merhaba. Tabii. bir merhaba türküsü sonra bir tekerleme sonra bir atasözü tekerleme biliyorsunuz masalların önünde söylenen bir söz hüneri masalın içinde geçecek olan olağanüstü olaylara adeta dinleyici hazırlar ben tekerlemeden sonra masal söylemeyeceğim ama türküler de hep bir masal dünyası getiriyor bize Desteklermediyim, güller merhaba merhaba, canım merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba. Ruhesun'un 1981 yılında Avustralya'da verdiği konserden bir kayıt dinledik merhaba. Sonra tabi hocamızın hastalık günleri geliyor. Ilgın değil mi? Evet. Yurt dışı engeli, pasaport alamıyor. İşte kampanyalar başlıyor. O dönemden de kısaca söz edebilir misin? Şimdi şöyle oldu. Yani 12 Eylül'den sonra babam bir Almanya'ya konsere gitti. Hatta orada Almanya'daki dostları gitme dönme dediler. Yok ben döneceğim dedi. Hı hı. Döndü sonra Avustralya'ya. Oraya da pek gitmek istemedi. Hatta ben dedim ki başka bir dünya baba yani hı. Avustralya bana şey dedi yani ben Nazım gibi bağırarak ölmek istemiyorum. Hı hı. Yok yani bununla ne alakası var Ruhi dedim. Annem gitti en uzun da orada kaldı. Hı hı. Yani bir araya yakın kaldı. Hı hı. Çok da memnun döndü orada. Yani çok çok sevdi oradaki hı hı. Melbourne ve Sydney'di. Konser yaptı. Hı -hı. Döndü. Tekrar e, Fransa için bir konser teklifi oldu. Hı -hı. Babamın pasaport süresi bitmişti. Hı -hı. Pasaport için başvurduğumda. Yenilenmedi. E, Ruhi Bey dedi. Pasaport şube müdürü kimse. Hı -hı. Bir hanımmış o. Hı -hı. İkinci bir kadar pasaportunuzu el konuyor. Ve böyle bu iş başladı. Evet. Hastalığı da o dönemlerde mi? Daha sonra 83'te falan başladı. Hı hı. Ama hastalığına rağmen pasaport verilmemişti. Evet verilmedi. Yurt dışından kampanyalar yapılmıştı değil mi? Ünlü isimler. Ee, evet. Özellikle şey başvurdu. Yani Alman Yazarlar Birliği başvurdu. Bunun başında Heinrich Böl vardı. Heinrich Günter Grass, Grass vardı. Hı hı. İşte bu ünlü gazeteci... ...Günter Valraf var. Ve onlar... ...tabii... ...mektup yazdılar yani... ...şey yaptılar hı hı. ama bu pek bir işe yaramadı. Yani. O sırada hastalık hızla ilerledi. Evet, evet. E, fakat... ...babamın hastalığı ilerledikten sonra... ...hastane yaptığı zaman... E, ...pasaport verildi babama. Hı hı. Ama geç, Çok e, geç. Üzerinde de bir tane şey var... ...ibare vardır... 1952-53 Tahtitlisidir hmm. Ve Bir defaya mahsustur hmm. Turgut yani, Özel değil de, o, evet. o sırada Zaten e, <gülüyor> Doktorlar ha, Bırakın yurt dışına çıkmıyor Hastaneden çıkamaz hmm. e Zaten belli bir süre sonra Babam vefat etti Samatya'da mı yatmıştı e, Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Hastanesi'nde Hılgın, yani hocamızın hayatını bir saate sığdırmak çok zor programın sonuna da yaklaşıyoruz. Şimdi sanıyorum bu hocamızın aramızdan ayrılışın 34. yılında 20 Eylül Cuma günü Ruhi Suyu ve tabii 13. yılında da Sıdıka suyu Asuyu kuyudaki anıt mezarlarının başında türkülerle anacağız. 22 Eylül Pazar günü de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde bir konser olacak. Kısaca ondan da söz edebilir misin? Evet. Yani bu bizim geleneğimiz oluyor ve evet, bütün dostlar da geliyorlar. Beri. 85'ten beri. Bunu yapacağız. Hı -hı. 20 Eylül'de mezar başına bir saatmiş. Öğlenliğin Hı -hı. orada hepimiz bulunacağız. Hı -hı. İşte türküler Arkasından Sömeyra'yı ziyaret edeceğiz. Hı hı hı. Ve e, daha sonra e, 22 Eylül'de, Eylül'de Pazar günü e, akşamı saat 20'de e, Cemil Candaş e, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde olacağız. E, programda kimler olacak? E, Ruhi Dostlar Kurusu Eski öğrencilerinden şi, hocamız ve şefimiz hı hı. Refik Köksal, hı hı. Erdal Erzincan, Mer, Mercan Erzincan, Cem Erdos ileri bulacak e, ve e, konsele giriş ücretsiz, ücretsiz yani. olduğu gibi tabi yani her zaman olduğu gibi Biz, e, 22 Eylül 2019 Pazar 20. Peki, o zaman bütün sevgili dostlarımızı devam davet ediyoruz konserden. Evet, birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dostlar, bugün de programın sonuna geldik. Bugün Ilgın Ruhi Su ile Ruhi Su'nun yaşamını zaman elverdiği ölçüde konuşmaya çalıştık. İşte türküler dinletmeye çalıştık. Haftaya Pazartesi 13'te Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden birlikte olmayı umuyorum. Esen kalın.